Değerli kardeşlerim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 85. ayetinde insanın bildiği şeyin çok az olduğunu haber veriyor İsra suresinin bu ayetini dinleyelim sonra da Rabbimizin ne buyurduğunu Anlamaya ve kavramaya çalışalım. Ağzı belli Allah'ı, min al şeytanı, radim. Bismillahi Ve ma aüti tum ilmi illa kâlila. Sadek Allahu Alâzim. buyuruyor ki, size ancak az bir bilgi verilmiştir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Şu Kur'an'ımızın ihtiva ettiği ilimler, diğer İslam ilmi olarak bilinen ilimler ve insanoğlunun matematikten, biyolojiden, tarihten ve benzeri ilimlerden öğrendiği bütün ilimler insan biliyor, kitabını yazıyor, okuyor, çiziyor diye hangi bilgiden söz ediliyorsa bir insanın bütün insanların ilk insandan bugüne bugünden son insana kadar toplamının bütün bu kategorilerle beraber toplamının kapasitesi Allah'ın ilmine göre az kelimesiyle ancak anlatılabilir ilimdir. İnsan yerin en derinliklerine kadar inse uzaydan daha ötelere varsa da gidebilse, tarihi eserlerden geleceğe ait izler çıkaracak bilginin sahibi olsa, ne olursa olsun, Allah ve insan arasındaki bilgi oranlaması, neredeyse hiçle sonsuz arası kadar Büyüktür Elbette insan Dünya ilimlerinden Ve din ilimlerinden Çok şeyler öğrendi İnsan çok biliyor Ama bu çokluk 2000'li yıllardaki insanın Binli yıllardaki insanla ölçüldüğü zaman çoktur binli yıllarda yaşayanlar da eksi bin yılında yaşayanlara göre çok şey biliyorlardı Allahu Teala'nın bildiği ile karşılaştırıldığında insan hiç denecek kadar az şey biliyor bunun için biz mü'min olarak Rabbimize iman ederken onun ilminin ona ait azameti büyüklüğü yansıttığını düşünerek iman ederiz insanı hangi zayıflık ölümcüllük ve fanilikle görüyorsak Allah'ın önünde yani Allah'ın el hayy olma özelliği ezeli ve ebedi özelliğini insanın ölümcül hastalıklı basit yaratılışı ile karşılaştırdığımızda Allah ile insan arasında ne kadar fark varsa o farkın büyüklüğü ve çapı neyse aynı şekilde Allah'ın bilgisi ile bütün insanların geçmişteki ve gelecekteki toplam bilgileri karşılaştırıldığında o fark gözümüzün önüne gelir İl ilke olarak hatta kanun olarak insanın hiçbir bilgisini basit göremeyiz yani İnsanın ne bildiği biyoloji, ne matematik, ne tarih, ne tefsir, hiçbir ilim basit değil. İlim mübarek, değerli, kıymetli. İlim Allah'ın en büyük ihsanlarından birisi insana. Ama hiçbir şekilde insan ilmi ile öğrendiği şeylerle Allah'a karşı büyümüyor. Kendisi gibi insanlara karşı büyüyor Bizim bilgiçliğimiz çok şey biliyor olmamız kul olmamızı değiştirmiyor fani olma gerçeğimizi değiştirmiyor bunun için insan hiçbir şey bilmeyen anne rahminden dünyaya gelmiş birisiydi Allah Celle Celaluhu ona öğreneceği yollar açtı zeka verdi akıl verdi insanlığın birikimini göreceği kütüphaneler bilimsel çalışmalarla ulaştırdı ve insan bir şeyler öğrendi bilirken insan Allah'a karşı yükselmedi hiçbir şekilde yükselemez de zaten çünkü haşa bir teşbih anlaşılsın diye örnek verelim Allah'ın ilmi 100'dü insanınki de 5'ti diyelim 1000 sene önce şimdi insan 80 oldu diyelim 90 oldu bu rakamlar Allah'a karşı yükselmesini Allah'ın bilgisinin hala duruyor gibi bizim insan olarak yükseliyor gibi bir kibirlenme Allah'a kulluğu gereksiz bulma haddi aşma sınırları zorlama kulluğu ibadeti gevşetme nedeni olamaz çünkü insan okuma yazma biliyorsa okuma yazma bilmeyene karşı bir puanı öndedir, Allah'a karşı aynıdır çünkü okuma yazma bilen de bilmeyen de Allah'ın kuludur fanidir, Allah ezelidir ve ebedidir Bugün biz dünyada dinden teknolojiye kadar, tarihten biyolojiye kadar çok farklı alanlarda adeta bir çıldırır düzeyde bilim sahibi olmuş bir nesil isek bu önceki kuşaklara mezardaki insanlara karşı bir farklılığımızdır. Haşa Allah'a karşı hiçbir üstünlüğümüz olacak değildir, ilmi de öğreten Allah zaten Celle Celaluhu o büyük ilminden bize zerreler ikram etti İyilik, lütuf Allah'ın lütfudur burada Allah'ın bilgisi ansiklopedik bilgi değildir ki o ansiklopediyi yazan da, ansiklopedik bilgisine sahip olan da hani bir rekabete girme ortamı bulmuş olsun kul ne kadar bilirse bilsin tahmin biliyor bildiği şeylerin ileride ona maliyetinin ne olacağını bile bilmiyor ne biliyor ki insan bütün büyük bilgilere coşmuş bilgiye rağmen insan sınırlı çizgisi belli bir noktada duruyor bunun için ilim bilim ne kadar çoğalırsa Allah'a kulluk da o kadar çoğalmalıdır Allah'ın emirlerine itaat Yasaklarından kaçınma O kadar artmalıdır Eğer bu gerçekleşmiyorsa Yani insan bildikçe Allah'a teslimiyeti emir ve yasaklarına uyması Kaderinin önünde hükümlerinin önünde Teslimiyeti Artmıyorsa insanlığın O zaman insan bildiği şeylerin kıymetini bilmiyor en azından ve yanlış yerlerde bu bilgiyi kullanıyor demektir. İnsan bildiğiyle Allah'a yaklaşmalı, bildiğiyle haddini bilmeli, bildiği boynunu bükmeli ve böylece o bilgi ahirette de işe yarar bir bilgi olmalıdır. Aksi takdirde insan kendisini helak edecek silahları, ilaçları ve hayat tarzını oluşturan bir bilginin alimi olmuş olur Velhamdülillahi Rabbil alemin <gülüyor>